Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz Geniş Zamanın Rivayeti. Geniş Zamanın Rivayeti A. A. Geçmişte sık yapılan ve alışkanlık haline gelen durumları başkasına aktarırken kullanılır. Örneğin Her yaz köyüne tatile gelirmiş. Üniversite yıllarında sabaha kadar ders çalışırmış. Kendisi her sabah atla şehre iner, akşamları güneş battıktan sonra dönermiş. B. Dilek kipinin rivayetiyle kullanıldığında sonrun fark edildiğini ya da başkasından öğrenildiğini belirtir. Örneğin Haber verseymişiz Bizi görmeye gelirmiş. Daha önce haberi olsaymış, bizimle birlikte müze gezisine katılırmış. Şimdi yapacağımız konuşmayı geniş zamanın rivayetinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. Beyaz Kedi Seval, Ayşe'nin beyaz kedisini gördün mü? Evet, gördüm. Onu her sabah gezdirirmiş. Onu gezdirmeden okula gitmezmiş. Bir de kedisi için arkadaşları özel mamalar getirirmiş. Geçen gün zavallı kedicik veterinerde birkaç gün kalmış. Neden? Ayşe evde yokken kedi kanepelerin üzerinden sıçrayarak oyun oynarmış. Galiba minik kedicik oyun oynarken ayağını incitmiş. Şimdi de yaptığımız konuşmadaki geniş zamanın rivayetinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Onu her sabah gezdirirmiş. Onu gezdirmeden okula gitmezmiş. Bir de kedisi için arkadaşları özel mamalar getirirmiş. Ayşe evde yokken kedi kanepelerin üzerinden sıçrayarak oyun oynarmış. Şimdi okuyacağımız metni Geniş Zaman'ın rivayeti Ekin'in kullanım özelliklerine dikkat ederek dinleyelim. Gül Sokağı Bir sabah kendini çocukluğunu geçirdiği sokağın başında buldu. Heyecanlanmıştı. Ama eskisi gibi çocukça bir heyecan değildi bu. Aynı şehirde yaşamasına rağmen taşındıklarından bu yana hiç gelmemişti bu sokağa. Heyecanlanması ondandı. Sokağın başında beklemeye başladı. Etrafına bakındı. Tanıdık bir şeyler arar gibiydi. Hemen tanıdık bir koku geldi rüzgarla. Gül kokusu, eskiden beri sokağın başından hoş geldiniz diye karşılardı sokağa gelenleri. İstanbul'da Kadıköy'de değişmeyen tek yer Gül Sokağı'ydı. Gül Sokağı'nın değişmeyenleri ise Gülleri ve gül kokusuydu. Sokağın başında sanki çocukluğunu ve gençliğini tekrar yaşıyor gibiydi. Hiç kıpırdamadan duruyor, etrafına bakıyor ve düşünüyordu. Belki de eski anılarını tekrar yaşıyordu. O sokakta doğmuş, o sokakta büyümüş, ilk arkadaşlarıyla o sokakta oynamıştı. İlk aşkıyla o sokakta göz göze gelmişti. İlk bisikletini o sokakta sürmüştü. Her yaz akşamı o sokakta dondurma yerdi. Hayatının ilk tatlı deneyimlerini o sokakta yaşamıştı. Sokağa uzun uzun baktıkça aklına annesi, babası, kız kardeşi ve ablası geldi. Her sabah erkenden uyanırlarmış, hep beraber kahvaltı yaparlarmış. Babası işe gittikten sonra o da ablasıyla ve kız kardeşiyle okula gidermiş. Öğleyin ders bitince eve gelir, hemen kendisini sokağa atarmış. Akşama kadar saatlerce sokakta bisiklet sürer... İp atlar ve çizgi oynarmış. Oyun oynamak hayatının en vazgeçilmezlerinden biriymiş. Bütün çocuklar gibi o güzel kahkahasıyla sokağa inletirmiş. Gülermiş ismine yakıştığı gibi. Hep gülsün, etrafına güller saçsın diye annesi adını gül koymuş. Gül sokağında gül ve mis gibi gül kokan güller sokağın simgesi olmuş. Büyü sokağı kısaymış, fazla uzun değilmiş. Ama onun yaşadığı zamanda Kadıköy'ün en hareketli sokaklarından biriymiş. Büyü sokağı aşk, sevinç, ölüm, düğün, sünnet, evlilik, kırgınlık, küskünlük gibi her şeyi içinde yaşatırmış sakinlerine. Sokaktaki berber, manav, kasap, bakkal dükkanlarının önüne iskemle koyarlar, sabahtan akşama kadar gazete okur, Ülkenin halini konuşup dururlarmış. Sanki dünyanın kalbinin attığı yer Kadıköy'deki gül sokağıymış. Gül sokağı insana kendini İstanbul'dan farklı bir yerde gibi hissettiriyormuş. Farklı bir dünya her şeyiyle farklı bir sokak. İnsanlarıyla, evleriyle, sokak taşlarıyla, gül kokularıyla farklı bir sokakmış. Hatta İstanbul'da Gülün en güzel koktuğu yer gül sokağıymış. Gül sokağında günler birbirinden farklı geçermiş. Çünkü her gün mahallelinin ilgisini çeken bir olay olurmuş. Bir doğum, nişan, düğün, sünnet ya da mahalleli çocukların yaptıkları çeşitli yaramazlıklar her güne renk katarmış. İnsan sokağa çıktığında farklı bir dünyada olduğunu hissedermiş. Sokak Herkesi büyüsü altına aldırmış. Sokağa giren herkes mutluluğu hisseder ve bu mutlulukla gülümsermiş. Belki bazı insanlar, satıcılar bu yüzden bu sokağa uğramadan yapamazlarmış. Gül sokağında yaz geceleri bütün çocuklar saklambaç oynar, kadınlar ve kızlar ip atlarmış. Erkeklerse politikadan konuşurmuş. Bir de Sokağın vazgeçilmez satıcılarından dondurmacı her akşam sokağın başında görünür görünmez, bütün çocuklar ona doğru koşmaya başlarlarmış. Limonlu, kaymaklı dondurmalar için. Gül içinde o dondurmalardan yemek vazgeçilmezmiş. Sadece çocuklar değil, kadınlar, gelinler ve yaşlılar da dondurmacının başına doluşurlarmış. On dakika içinde külahlar limonlu, kaymaklı dondurmalarla dolarmış ve sokaktaki herkes dondurma yermiş. Dondurmacıdan başka çerezciler, pamuklu şekerciler de yaz geceleri sokağa gelirler, ellerinde ne var ne yok sokaktaki herkese satarlarmış. Çocuklar sokağın bir başına, bir sonuna doğru koşarlarmış. Gülde koşar, soluk soluğa kalırmış. Her defasında annesinin bağırmasıyla irkilir, birden akıllı bir kız olurmuş. Yeter ki annesi onu sokaktan mahrum etmesin. Şimdi de okuduğumuz metindeki geniş zamanın rivayeti ekinin kullanımlarını tekrar edelim. Her sabah erkenden uyanırlarmış. Hep beraber kahvaltı yaparlarmış. Kız kardeşiyle okula gidermiş. Kendisini sokağa atarmış. İp atlar ve çizgi oynarmış. Kahkahasıyla sokağa inletirmiş. Kırgınlık, küskünlük gibi her şeyi içinde yaşatırmış sakinlerine. Ülkenin halini konuşup dururlarmış. Her gün birbirinden farklı geçermiş. İlgisini çeken bir olay olurmuş. Her güne renk katarmış. Farklı bir dünyada olduğunu hissedermiş. Sokak herkesi büyüsü altına alırmış. Sokağa giren herkes mutluluğu hisseder ve bu mutlulukla gülümsermiş. Satıcılar bu sokağa uğramadan yapamazlarmış. Kadınlar ve kızlar ip atlarmış. Erkekler politikadan konuşurmuş. Ona doğru koşmaya başlarlarmış. Gül içinde... O dondurmalardan yemek vazgeçilmezmiş. Dondurmacının başına doluşurlarmış. Külahlar limonlu, kaymaklı dondurmalarla dolarmış. Çocuklar sokağın bir başına, bir sonuna doğru koşarlarmış. Gül de koşar, soluk soluğa kalırmış. Akıllı bir kız olurmuş. Bugünkü konumuz geniş zamanın rivayetiydi. Konumuzu bir daha tekrar edecek olursak, geniş zamanın rivayeti A. Geçmişte sık yapılan ve alışkanlık haline gelen durumlar başkasına aktarılırken kullanılır. Örneğin Her yaz köyüne tatile gelirmiş. Üniversite yıllarında sabaha kadar ders çalışırmış. Kendisi her sabah atla şehre gider, akşamları güneş battıktan sonra dönermiş. B.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 Türkçe öğreniyorum.